66 yaşındayım, bazen e, özellikle ikindi namazlarını camiye gitmek ha, seviyorum. İmamın niyetin nasıl beş olacak? 5 vakit namaza gidebilir, e, ikindiye de gidebilir. E, i̇mamın e, ni niyet etmesi, yani kendisine imam olanlar niyet etmesi gerekir. Bizim namazımız olmaz mı diyor. Namazı olur. Zaten imam, ''Ene imamu limenit tebani'' diyor. Her imam namaza başlamadan önce. Ben bana uyanlara imam oldum diyor. Dolayısıyla e, namazı olur. Onda da hiç tereddüt etmesin. İmamlar prensip olarak hani siz de imamsınız. Evet ben de imamlık yaptım geçmişte. Biz namaz kıldırırken ne yapıyoruz? Yani Türkçe olarak ifade edersem ben bana uyanlara, bana. uyanlara evet. imam oluyorum. Uyan kimse kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç fark etmez. Onun için problem yok. Peki hocam. Zaten bunu dille söylemesi de şart değil. Mihraba geçerken imam olmak üzere geçiyor. Bu niyet. Bu da demektir. ayrı bir niyet zaten. Yani şöyle derse ben sadece erkeklere imam oldum. Kadınlara imam oldum. Olmam diyorsa böyle bir şey de denmez zaten. Demez. Yani. Hiç kimse demez. Peki hocam. Teşekkürler.